1156 numaralı konu İbn Abbas'ın Ümmühani'den Haniden Hazreti Peygamber'in kuşluk namazı hakkındaki rivayeti Ben biz dağları ona rem etmiştik akşam sabah onunla tesbih ederlerdi Saad 38 suresi 18 ayetini okur geçerdim fakat akşam ve sabah sözünden bir şey anlamazdım Sonra Ümmühani Hani bana Hazreti Peygamber bize geldi ve abdest için su istedi ona bir çanakla su getirdim sanıyorum çanakta hamur eseri vardı Hazreti Peygamber abdest aldıktan sonra kuşluk namazını kıldı ve Ey Ümmühani kıldığım namaz, kuşluk namazıdır dediğini anlattı.